Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ve selleme ve bareke ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. 6 Mart 2009 Cuma. Akidetul Vasit diye dersimizin 15. dersi. Tevfik Allah'tan. Şimdi burada e, geçen derste ifade ettiğimiz gibi... Dersde belirttiğimiz gibi ne yapacağız dedik biz. İbn-i önce metnini okuyacağız kitaptan. Evet, evet. Tercüme yapacağız. Evet. Sonra sen onun tercümesini okuyacaksın. Evet. Ondan sonra o İbn-i sözü üzerine biz birkaç talih düşeceğiz. Ondan sonra Halil Herras'tan şerhini evet. alacağız o şekilde. Şimdi <gülüyor> İbn-i Teymiye kitabına nasıl başlamıştı? Dedi ki, Bismillahirrahmanirrahim. Değil mi? Elhamdu lillahi lezi arsala rasulahu bil huda ve dinil haq li yuzhirahu ala ddini kullihi ve kefa billahi şehiden. Buranın bura hepsini anlattık. Değil mi? Sonra ne dedi? Ve eşhedu en la ilaha illallahu ahtahu la şerike leh iqraran bihi tevhiden. Burayı da anlattık. Ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu sallallahu aleyhi ve ala ve sahbihi ve selleme teslimen meziden. Burayı da anlattık ve mukaddime kısmı buraya kadardı zaten. Sonra ne dediğimi teyide giriş yaparak dedi ki emma ba'd bundan sonra fehaza i'tikadul firketi najiyeti mensure ila kıyamis sa'i ehli sünnet vel cemaat. Bu ehli sünnet vel cemaat kurtulmuş fırka, kurtulmuş ve yardım olunmuş kıyamete kadar kurtulmuş ve yardım olunmuş ehli sünnet vel cemaatın itikadıdır. Değil mi dedi? Buraların da hepsini anlattık. Sonra dedi ki o itikat nedir? Tin. Sonra ki, o itikad ve huve'l وَمَلَاكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْبَعْتِهِ بَعْدَ الْمَوْتِهِ وَالْاِمَانِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ Allah'ın meleklerine değil mi? Kitaplarına, Resullerine, dirilmeye, kader ve kader, e, kaderin hayrına ve şeririne inanmaktır dedik. Burayı da ne yaptık? Anlattık. Kısaca. Şimdi burada Musannif Rahim O'Allah en son işte kaldığımız yeri şurası. وَمِنَ iman بِاللّٰهِ Şu Allah'a imandandır. Şimdi ne yapıyor müellif? İcmal, sonra tafsil. Bak bu bu hep böyle müelliflerin kavillerinden kitap telif ederken veya bir şey anlatırken alınan menheçtir. Bu Allah'ın kitabından alınmıştır aslen. Nebis-i Sulem'in sünnetinden alınmıştır. Önce bazen Allah kitabında bir şey icmal eder, böyle mücmel olarak anlatır. Hemen peşindeki cümlelerde tafsillendirir.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 Dio ki el-kari'a diyor. Sonra diyor ki mel-kari'a. Kari'a nedir? Sonra anlatıyor يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبْثُوسِ وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعَهْنِ الْمَنْفُوشِ Böyle anlatıyor. Ne yaptı? Onda dedi ki, Sonra dedi ki nedir kari'a bilir misin? وَمَا درَاكَ مَا الْقَارِعَ Sonra evet. tavsile gitti. Şimdi İbn-i Teymi'ye de Rahimahullah bunu uyguluyor. Mesela ne diyor? Diyor ki Allah'a iman. E, iman nedir? İşte burada ne dedi şimdi? Dedi ki ehl-i itikadı. Sonra dedi ki itikadı nedir? Allah'a iman. Meleklerine iman kitaplarına. Sonra Allah'a imanı ne yaptı? Tafsillendirmeye başladı. Evet. Mücmelden sonra tafsile geçti. Diyor ki el-i'man ve minel-i'mani billah. Allah'a imandan şu vardır. El-i'manu iman etmek bimâ vasafa bihi nefsehu fî kitâbihil aziz. Aziz olan kitabında kendini vasıflandırdığı şeyler şeylerde, şeylere iman etmek ve bima vasfuhu bihi rasuluhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve rasul olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de onu vasıflandırdığı şeylere iman etmek. Min gayri tahrifin, tahrifsiz, tahrife gitmeksizin. Ve min ve la ta'til, de gitmeksizin. Ve min gayri te'kifin, te'kife de gitmeksizin. Ve la temsil, temsile de gitmeksizin. O, o yüzden biz isim sıfatın işte bu tarifidir. İsim sıfat tevhidi. Biz isim sıfat tevhidini nasıl tarif etmiştik? Demişti ki İfradullahü Azza ve Cel bima sema ve vasf bihi nefsuhu fi kitabihü veya ala lisan rasulih. Min gayri ta'til ve la tahrif, min gayri takyif temsil. Bu şekilde tarif etmiştik. hatırlarsın. Ne dedik? Allah Azze ve Cel'le kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeyde e, gerek kendi diliyle, gerekse, gerek kendi diliyle kitabında, gerekse de resulünün diliyle sünnette kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde birlemek.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 Bu ibareyi anlatmaya, bu ibareleri anlatmaya, fıkh etmeye e, vereceğiz. Bu ders komple vakti. Belki daha ilerleyebilirsek bakacağız artık. Rabbim nasıl nasip edecek. Şimdi burada, dediğim gibi, e, burada İbn-i Teymiye dört tane e, ıslah vermiş bize. Evet. Dört tane lafız vermiş. Birincisi, birincisi ne diyor? Tahrif. Değil mi? Yazalım hemen. Bir, tahrif. İki, Açan e bu arada Türkçesini oku bakayım. Bir de sen Türkçesini oku. Onu okumadık. <gülüyor> oku. İmit demirahimullahühüre. Gerek Allah aziz kitabında, kendisini, gerekse Resul-u Resulullah, gerekse Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu ne ile nitelendirmiş ise, vasıflandırmış, bunlara, yani evet, nitelendirmiş. Evet. Bunlara tahrif, tatil, eee keyiflendirme ve temsil. He. Evet. Miskif ve temsil evet, yani. Evet. örneklendirme söz konusu olmaksızın inanmak da Allah'a iman etmenin kapsamı içerisindedir. Bir, tamam, İbn-i Huseymin'le ilgili bir mı? İbn-i alakalı dipnot var. Evet, oku bakayım. Büyük ilim adamı İbn-i el-akidatu vasitiyye şerrinde şunları söylemektedir. Müellifin sözlerinden anlaşıldığı gibi izledikleri yolda onlara muhalefet eden kimseler, onların ehli sünnet ve cemaatin kapsamına girmezler. Bu komple şey, ter, şey mi? Şöyle bir yer vermiş abi, şu kadar o dursun şimdi tamam. o zaman dört tane ta tatil evet. ta yok tahrif mi dedi ilk ilki i̇lk tahrif 2 tamam. evet. tatil 3 tekih 4 temsil Tem Sil. Sil. tamam şimdi biz ne dedik geçen hafta bu ders için ve bundan sonraki dersler için çok önemli, çok önemli. Dikkat edeceğiz. Şimdi burada dört tane ısılah var. Bunları mutlaka ve mutlaka öğrenmemiz gerekir demiyorum bak. Fıkh etmemiz evet. gerekir. Fıkh. Resmen fıkh etmemiz evet. gerekir. Tamam mı? Senin şu ilk verdiğin o ezberlememiz gerekiyor değil mi? Hangisi? Yani i̇lk başta bunun tarifin uzun bir, i̇bn sözü bu tarifi değildi. Yani ilk verdiğimiz hani kitabın başında onu yazmamıştık çünkü de. Onu ezberlememiz gerekiyor değil mi? Bu isim ve sıfatlarla ilgili. İsim sıfatın tarifi mi? İfrazlı. Siz, Azze yani, ve Cel. Arapçası. Hı hı. Tabii. Ya, şimdi onu ezberlememiz gerekiyor. Ben e, şimdi şöyle yapacağım. Her ezberlememiz gereken yeri evet. söyleyeceğim özellikle. Tamam. tamam mı? Şimdi bu tahrif, e, tahrif, tatil, tekif ve temsil bunlar mutlaka ezberlenecek. Evet. Mutlaka. Ve aralarındaki farklar ezberlenecek. Evet. Öyle dakik, ince noktalar var ki aralarında fıkhetmek lazım mutlaka. Evet. Çünkü tabiri caizse bundan sonraki bütün bu meseleler akide e, ile alakalı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 tekli tamam mı? Evet. Kelleme Allah Musa tekli Allah Kur'an'da buyuruyor ki keleme konuştu. Allahu Allah Musa Musa'yla tekli Hakikaten konuştu. Gerçekten konuştu. Tamam mı? Şimdi baktığımız zaman tarihi cehmiye ve mutezilelerden bir kısmı falan Allah azze ve celalinin bu kelamını lafzen tahrif etmişler. Lafzen. Evet.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 Kendisiyle Konuşuyor. konuşulan olmuş. Yani ne olmuş olur? Musa. Eğer sen kellemallâhe Musa dersen onlar gibi hı hı. Musa Allah'la konuşmuş olur. Evet. Yani sen benle konuşuyorsun ben seni dinliyorum. Sonra çekip gidiyorsun. Evet. Tamam. Bu. Bundan ibaret. O zaman sen konuşmuş olmuyorsun. Evet. O yüzden burada konuşan Musa demişler. Ee, konuşulan ise Allah. Allah. Allah Azze ve Celle demişler.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 Evet. manada tahrif. Mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Mesela Taha suresinin 5. ayetinde diyor ki: "Errahmanu alel arşestevah." Rahman arşestevah etmiştir. Evet. Biz ne diyoruz? El istivanın manasına el ulû demek. Evet. Üstte oluş. Evet. İstivanın manası ulû, evet. üstte oluş. Peki Tutup dersen ki buna buradaki istivadan maksat istila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 Tahrif, evet. ıslahı manası Hak'tan kaymak evet. Ama lugat manası illa Hak'tan kaymak değildir yani ee, e, Bulunduğu vecih üzerinden Kaymak, çıkmak Şimdi Onlar ne diyorlar buradaki istifadan Maksat istila Halbuki istiva istila manasına Gelmez Halbuki istiva istila manasına gelmez Hele ki ayetin siyak sibakı Olarak hiç gelmez Çünkü özel karine var orada orada o da ala harfi ceddir. O ileride gelecek. O hayli hayli delalet eder. Neye? Buradaki istiva'nın ulu manasının da evet. olduğuna olduğuna. Evet. Ve evet. onlar e, pardon, e, e, istila dedik mi? İstavla diyorlar. İstev. İstavla. Onlar istavla evet. diyorlar. O zaman bu da ne?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 Sizin anladığınız gibi uluv değildir. Ele geçirmedir. İstevladır. Diyorlar. Bak manayı hiç değiştiriyoruz demiyor. Yani onlar mesela atıyorum bir mutezile belki Kur'an'da tutup okur der ki mesela namaz kılıyor. Fatiha'yı okudu sonra dedi ki Ve kellemallâhe musa teklimâ. Böyle okudu mesela. Okuyabilir. Bak bu lafzı ne yaptı? Tah tahrif etti. Ama bunu etmezler. Okur Kuran'dan adam der ki Tamam bak lafız, lafızda burada hiç oynadı mı?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 Me Sen meal getirdin mi yanında? getirmedim tamam. Dur. Meal getireyim. Yok yok. Yo. Yo. Evet. O sende dursun. Tamam. Şimdi ikinci kavram, ikinci ibare neydi? Tatil. Tatil. Tatil. Tatil. Tatil. Evet. Şimdi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 el-hulû, vel-ferâh, ve-terk, ve-tahliye manalarına gelir. Yani işte boşaltmak, boş olması, terk, terk edilmesi, terk etmek, boşaltmak, bu manalara gelir, tamam? Tatil. O zaman tatil kelimesi lukatta boşaltmak, terk etmek, et-tahliye, e, sonra el-ferâh, ondan sonra et-terk, el-hulû, el bu tip şeyler söyleniyor, tamam? Şimdi, Türkçe'de, Türkçe'de de biz bunu kullanıyoruz, tatil. Evet. Değil mi? İşte bu, Arapça'dan gelmedir bize. Neden? Çünkü, kişi mesela iş yerinden izin alıyor. Evet. Değil mi? 15 gününe. Sonra ailesiyle, bu kişi ya memlekete, ya herhangi bir tatil köyüne vesaire bir yere gitmek istiyor. Dur şunu bir kapatayım inşallah. Nasıl açıldıysa o. Açıldı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 Külli deriz buna. Tamam. Veya kısmi, tamam mı diye ayırabiliriz. Yani Allah'ı isim ve sıfatlarından külli yiyen evet. tatil etmek, boşaltmak. Evet. Yani sanki Allah'ı ne yapıyorsun? Boşaltıyorsun evet. özelliklerinden. Evet. Bütün özellikleri ondan kaldırıyorsun. Evet. Bütün isimleri ondan kaldırıyorsun. Evet. Allah'ı boşaltıyorsun gibi. Evet. Külli tatil e, e, ve kısmi tatil diye evet. ikiye ayırabiliriz. Cüz'i tatil.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 istila derse, bu adam ne yapmıştır? Tahrif yapmıştır. Neden? Lafzen mi tahrif yapmıştır, manen mi? Lafze. Lafzen tahrif yapmıştır. Lafze. Yani e, şey, manen tahrif yapmıştır. Errahmanu alel arşi isteva diyen bir insan. İsteva ya. Tamam. İstila derse nasıl? Manen, malen, malen. manen tahrif yapmış olur. Yani <gülüyor> he, adam çünkü okurken Errahmanu alel arşi istevla demiyor. Evet, alel arşi isteva diyor. Istewa. Ama bu adam manen ne yapmış?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 Sahrif yok. Evet bulabilirsin. Evet. Düşün ki öyle bir adam öyle bir adam var ki Şeyle belki zor olurdu laf sen ama manayla yapabilir yani. Değil şimdi mi? öyle bir adam düşün ki Rahman Arşi istiva etti ayetini alıyor. veriyor evet. ve diyor ki sen onu okuyorsun bu ayeti. Diyor ki ben Allah Azze ve Celle'nin istiva sıfatı olduğuna inanmıyorum. Evet. Ben Allah'ın istivasfatı olduğuna inanmıyor evet. Bu adam ne yapmış olur? Tatil etmiş olur. Evet. Peki tahrifi var mı bu adamın? Şimdi burada ince bir nokta geliyor Şimdi biz ne dedik? Her tahrifçi aynı zamanda Tavşı. tatilcidir. Çünkü tahrifte ne aranır? Ama her ta tatilci, yani her tatile giden tahrifçi şart Çünkü neden? tahrif bir manayı, yani manan mesela manan tahrif yapan bir insan, bir manayı nef yetmiş,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 Bir mana yüklemiyor. Yet yet. Evet. Bu tatille onun arasına ayıran şey ne fikiriz Dur. Yet yettir diyorlar. Tamam evet. mı? Yet yettir. Diyoruz ki peki ona. İstiva diyor ki evet Allah istiva etmiştir. Ama istiva ne? Bilmiyoruz manasını. Mana yüklemiyorlar. Evet. Yani istiva kelimesi onlara göre sanki elif, sin, te, vav ve illet harfinden <gülüyor> bir araya gelip bir lafız oluşturmuş olmalı. Bu lafız hiçbir manaya delalet etmiyor. Şimdi bak, sen sefha dediğin zaman bir sefha lafzını kullanıyorsun, değil mi? Peki bunun bir manası var mı senin zihninde? Tabii ki. Var. Şey, şey, şey. Değil mi? Sen el dediğin zaman bir şey kastırıyor musun? Kastediyorsun. Yani manası zihninde Tabii. belli. Evet. Onlar bunu ne sey ediyorlar? Bir mana yüklemiyorlar. Diyorlar ki Allah'ın 7'si vardır ama 7 nedir bilmeyiz. Evet. Allah'ın keyf şimdi keyfiyetinden de bahsetmiyorlar.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 Havale ediyor O yüzden baktığımız zaman Selefin men, menhecinde Selefin itikadında mufavvidalık yoktur. Delil, İmam Mali'ye sorduklarında İmam Malik ne diyor? El-İstiva'u Ma'lum ma diyor. Bak ma'lum. Meçhul diyor mu? Hayır. Demiyor. Bunlar meçhul diyor. Biz meçhul. Diyor, ya, diyor ki istiva'u ma'lum. Yani istiva ma'lum ne demek? Yani istiva kelimesi ma'lum Arap dil edebiyatında. Ne, ne manaya geliyor? Uluf. İstiva'la demektir. Evet. Uluf. E peki bunlar ne diyor? Diyorlar ki hayır isteva, istevadır. E ne, ne bunun manası bilmiyoruz.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 Evet. İstiva üstü oluş demek değil mufavidalara göre. Evet. O yüzden bazen bir insan tatil eder ve ona hiçbir mana yüklemez. İşte buna da mufavide diyoruz. O yüzden diyoruz ki her mufavvide muaddildir. Her muaddil mufavidadır. Yani sadece tatiliyetinden her Hatil muaddil, muaddil mufavidadır işte. Evet. diyebiliriz. Bu bir noktada. Bu arasındaki tavsili ayrımı şey oluşuyor değil mi? Tatil yapan adam tamamen ikare ediyor.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 Şimdi diğer iki kavram değil mi? Buraya kadar anladık. Halil Heras'tan da okuyacağız birazdan inşallah. Şimdi ikinci kavramlar. Tekif. Tekif temsili verdi değil mi şimdi İbn-i Teymiye? Rahime Allah. İlk hangisini verdi? Tekif. Tekif. O zaman diyoruz ki ikincisi ney? Tekif. Tekif. Üçüncüsü. Vela temsil. Temsil. Şimdi tekif o zikru kunhu şey diyebilirsin. Yani bir şeyin hakikatini söylemek. Keyiflendirme deriz ya. Keyfiyetini belirme, nasıllandırma. Temsilde misallendirme. Misallendirme. Hı hı. Şimdi tekifle temsil arasındaki şimdi şöyle dursun. Bu şimdi böyle dursun.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 Her ne kadar aynı şeyle desek hani bir noktada yine ayrılabilir. O yüzden sonuçta Allah temsilden de, teşbihten de bizim onu açımızdan ne? Münezzeh. O ayrı değil. Ama meseleyi fık etme babından bu istilahları söylüyoruz. Tamam mı? Evet. Arasında ne yok? Fark yok diyen alimler de çıkmış. Bu önemli değil. Sonuçta Allah ikisinden de nedir? Münezzeh. Evet. Bunu da anladık bu şekilde. Şimdi hayda tamam. Ee, anladık da tahrif Tatil, tek evet bir, bir, bir, bir, bir sürü şey daha duyuyoruz ya. Bir şey bir sürü şey diyorum. Bir şey daha duyuyoruz. O kafamızı karıştırmasın. Ayda nedir o? Teşbih. Bir de teşbih çıktı ortaya. Biz teşbihi de çok kullanırız. Müşebbihe diyoruz zaten. Bak, evet. teşbih eden. Peki teşbih ne? E şimdi bu girdi araya darma duman etti. <gülüyor> Değil mi? Tabiri caizse. Ne yapacağız burada? Bir de teşbih ne? Benzetme. Şimdi teşbih şöyle yapabiliriz.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 Şey'un. Ve huve semi'ul basir. Değil mi? Basir. Leyse ke mislihi şey. Şimdi burada şey kelimesi nekira. Olumsuzdan sonra gelmiş umum ifade eder. Yani hiçbir şey. Tamam mı? Oralara girmeye gerekiyor. Leyse ke mislihi şey. Onun hiçbir misli yoktur. yoktur. Bak şimdi. Ayeti ince tahkik edelim. Şimdi Allah Kur'an'da derken onun hiçbir misli yoktur. Evet. İki şeyi bu, bu cümlede, bu ibarede iki şeyi nefh ediyor. Neyi? Bizim o söylediğimiz dört şeyden iki şeyi nefh ediyor. Evet. Neyi? E, e, tekifi ve temsili nefh ediyor. Temsili, evet. Değil mi? Evet. Keyiflendirmeyi ve tems misallendirmeyi ne yapıyor Allah? Evet. Nefh ediyor. Çünkü neden? Keyiflendiren de, misallendiren de teşbihe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 O yüzden uluh hep kemal sıfattır. O yüzden biz diyoruz ki bak kendisinden kendisinden misil olmasını nef Allah hemen sonrasında kendisine sıfat ispat etmiştir. Demek ki sıfatların ispatı misallendirmeyi gerektirmiyormuş. O yüzden bu dört terimi bu ayette ne yapıyoruz? Toparlıyoruz. Çok ayet var. Lam yekun lehu kufu ahad Onun hiçbir denge yoktur. Eee evet. Eee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 Üçübbeli Ahmet Hoca'nın taa bundan belki ilk çıktığı zamanı hatırlıyorum. Bundan belki 10 sene önceydi. Evet. Yaklaşık. Bu kitapta da Ehl-i Sünnet 3'tür diyor. Bak şimdi bu evet. kitapta da Ehl-i Maturidi, Serefi ve Eşari. Açık açık söylüyor. Ehl-i Sünnet mezhebi. Bak İbn-i burada söylediğine İbn-i Hüseyin'in burada söylediğine değiniyor. Diyor ki Akide'de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 Konuşuyoruz biz yayın evinde. Baktım İbn-i Teymiye'ye saldırmaya başladı. Saldırmasının sebebi de şey. Dedi ki <gülüyor> İbn-i Teymiye işte siz dedi böyle Allah'a elinde aynen vurdu. Siz dedi böyle Allah'a oturma sıfatını ispat ediyorsunuz. Yok siz demedi pardon. i̇bn Teymiye dedi böyle Allah'a oturma sıfatını e, ispat ediyor dedi. İşte siz dedi böyle müşebbihesiniz. İbn-i Teymiye böyle müşebbihedir. Bak bulunduğumuz yayın evi subhanallah. Nubihar yayınları. Orada Abdusselam Hoca var. Evet, Abdusselam Hoca. Heh, ben o zamanlar ta, kaç sene önce ben ondan gidip e, ders alıyordum. O, evet, a, Arapçada, Sahr Nahiv'de alimdir yani neredeyse. Türkiye'nin en e, güçlülerinden yıllarca Tüllo'da, Sirk'te Tüllo'da hocalık yapmış bir insanı. Evet. Ondan ben o zamanlar Sahr Nahiv Onun yanına da gitmiştim. Dükkanına gidiyordum ben. İşte bir Nubihar yayınları. Hala da giderim yani. Onun elinde e, benim elimde bir de bu Hüseyin'in kitabı falan da vardı. Or, oradan gördü de mevzu açıldı işte. Yoksa bilmiyor benim kim olduğumu.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 Mecmuatü'l Fetava da yok gidiyor. Fetava el-Hamaviyet'in kübrada var diyor. Şimdi İbn Teymiyye'nin bir tane kitabı var. Fetava el-Ham. Şimdi <gülüyor> Subhanallah. Ya nereden girecen adam? Bak şimdi. Da şimdi Mecmuatü'l Fetava İbn Teymiye bunu 37 cilt olarak yazmış değil. Mecmuatü'l Fetava da, da, da. muasır alimlerimizden işte bundan 50 60 sene önce yaşamış Şeyh Kasım var. Şeyh Kasım tutuyor İbn Teymiye'nin bulabildiği risaleleri topluyor. 37. Da He. 37 ciltte topluyor. Evet. Bu 37 cildin içinde belki 200 tane kitap var ya. Evet. Böyle ufak, irili ufaklı. Tamam Mektuplar Mektor. var, sorular var. Tamam. Akiletul Vasiye içinde, Mecmu e Feteval Hamiyetul Kubra o içinde, da işte. Suğra içinde, İftira içinde, hepsi içinde. Adam bunların habersiz. Adam hayatında İbn Teymi o yüzden hani e birileri diyor ya günümüzde bu da başka bir safsat. ya diyor hocam diyor. Geçen birisi diyor yani. Diyor ki hocam diyor bu şeyde Vehhabiymiş ya. İbn Teymi'nin spam'ı. <gülüyor> Yani aralarındaki tarih farkına baksana yani İbn-i o kadar cahil hatta Hindistan'da hutbede bir tane adam var her cuma Selefilere saldırmış adam 8-10 cumayı Selefilere saldırmaya ayırmış adama bir gün birisi Muhammed İbn-i Abdülvahab'ın tutuyor kitabı tevhidinin şeylerini yırtıyor, kaplarını yırtıyor ismi geçtiği yerleri diyor ki hocam şunu bir okur musunuz başka bir ciltle ciltletiyor veriyor ona bir isim yok içinde Adam bir okuyor. Hakikaten ne kadar güzel kitapmış ya. Tamam mı? Adam o kitabı <gülüyor> hep şey Muhammed İbni <gülüyor> <gülüyor> Muhammed İbni Abdülham'a saldırıyor. Adam hiç şeyine girmemiş kitabın Görmemiş. Ya bak mesela bu ahbaşlar, mahbaşlar bu eşyalet saldırıyorlar İbni Teymiye'ye. İbni Teymiye böyle dedi. Hiçbirinin haberi yok kitaptan. Ya evet, onu bırak bizim şey yok, Selef, Ehl-i Sünnet'in diyen Selefilerin haberi yok doğru düzgün İbni Teymiye'nin kitaplarından. Onların nereden olsun? Anlatabiliyor muyum? Yani adam bunu bir okuyor. Bak bunu bana bir tane meşayet zikretti. Tamam mı? Suud şey,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 Allah'ın Allah'a inmek, çıkmak, kalkmak, yemek, içmek buna benzer yemek içmeyi söylüyor mu tam hatırlamıyorum. İnmek, çıkmak bunlar diyor mahlukatların fiilleri de sonradan yaratılmıştır. Allah'a verilmez diyor. Evet. Onun cevabı da demin söylediğimizin içinde var cevap. Aksalde sen ilmi de nefret, görmeye de nefret vesaire. Evet. Ne diyecek? Görmek Allah'a hastır. Biz de deriz ki iniş Allah'ın kendisine has. Arışta oluş kendisine has. Arışta oluştur. O yüzden eee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 Heh, bu yedi sıfattan fazla ki bütün Allah'ın ispah ettiği bu e, selefi ehl sünnet kabul ediyor. Yani anladın mı? Böyle dinliyordu. Yani işte e, burada ona İbn-i karşı çıkıyor. Biz selefi işte e, ehl sünnetimiz üç ayrı üçe ayırız. İşte eşariler, selefiler. Bu yanlıştır. Evet. Çünkü onların selefe muvaffakat etmediği yerler var. Yani şu kavya da denilir mi? İnternette olarak, gör görüntü olarak aynısı bahsettiği kişi Rübele Ahmet Eylül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 Sünnete muhalefet edenlere nasıl ehli sünnet diyebiliriz? Bu mümkün olamaz. Mümkün olamaz. Bunlar birbiriyle ihtilaf eden 3 kimse kesimdir derken, ondan, ondan sonra dönüp bunların aynı kanaatte birleştiklerini nasıl söyleyebiliriz? Birleşmek nerede? Buna göre ehli sünnet velcemaat selef itikadına sahip olanlarıdır. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izlediği yol üzerinde ise, kıyamet gününe kadar sonradan gelmiş olsa da da olsa dahi elbette ki o selefidir. demiş konu burada bitmiş. Evet Sonra e, Halil Herras'ın şerhine geçti. Şimdi geçirdim. bu bizim tarif ettiğimiz ibareler şimdi evet. Halil Herras'tan geliyor. Evet. Tamam mı? Devam. Şimdi bu şeyin altında biraz e, gerek Allah'ın aziz kitabı diyor ya. Heh. Bu tarif, tahlif onları falan açıklıyor. o sonra tarifin anlamına geliyor. Tamam. Başlayalım. Allah'ın aziz kitabında Allah'a iman kapsamı içerisindedir. Sözleriyle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 Hani bu, biz e, geçen derslerde söyledik ya bu kardaki bab başlığı min tebeid evet. ifade eder. Bak min'in manalarından ha. bir tanesi tebeid. Yani bir kısmı. Yani kıyastan evet. bir kısmını inkar. İkâr bu yani. da Allah'a imanın bir kısmı. Yani Allah'a iman çok geniş. Burada bir kısmını anlatıyor evet. şimdi. Bu evet. tatil, tahrif bu şekilde tamam mı? Evet. Buradaki min o manaya gelir. Onu beyan ediyor. Kısmiyilik evet. bildirmek içindir. Kısmiyilik bildirmek içindir. Anlamış şudur. Eylü sünnet vel cemaati iman esaslarının ilki ve en büyüğü olan Allah'a imanın kapsamı içerisindeki o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 mahlukata benzer benzemekten tenzih ederler. Tahrifin anlamı nedir? Evet. Tahrif aslında bir şeyi asıl halinden uzaklaştırıp değiştirmek, bozmak hakkında kullanılan evet. Bir şeyi cihetinden, yönünden başka bir tarafa çevirmek, yani meyledetmek bizim meyletmek söylediğimiz evet. Mesela dersin ki haraftu şey'en vecihi. Evet. Haraftu şey'en bir şeyi vecihinden yani cihetinden Evet. meyledet Sirdiğin zaman ona şöyle, şu lafzu kullanırsın. Haraftu, bak tahrif. Harafe, tahrif. Haraftu şey'e an vecihi dersin mesela. Arap dili edebili. Evet. Tahrif kipi mübalağa ifade eder. Evet. Sözün tahrif edilmesi ise hatıra gelen ilk anlamdan lafzın ancak sahip bir ihtimal ile kendisine delalet ettiği başka bir başka anlama kaydırmak demektir. Onu bir daha oku, bu önemli. Bu lafza sözün, dikkat ediyoruz. Sözün evet. tahrif edilmesi ise hatıra gelen ilk anlamdan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 Asıldır. Asıl hak abi, diyorsun. Evet. Hakikat. Mecaz. Sen aslı, asıl, aslından çıkartman için özel bir karine, karine gerekir. Mesela, şimdi bunların reddiyeleri, ilmi şeyleri ileride gelecek. Şimdi adam sana şöyle bir hediye getirse. Tebbet yedâ ebî lehebîn ve teb. Ebî lehebîn iki eli kurumuştur. Evet. Ebu lehebîn iki eli mi kurudu, zatı mı kurudu? Zat, zatı kurudu. Evet. Ama Allah iki eli diyor. Adam şimdi sana böyle reddiye getirse ne yapacaksın? Bak. Bak. Allah'a el dedi, zat kastetti. Şu anda, bir ya. şey Şu anda hiçbir şey yapamazsın. Tabii. Neden? Selefin fehmine dönmezsen batarsın değil mi? Heh. Allah diyor ki sizin başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınızdandır. Evet. Senin diyelim ki iki ayağın felç. Şey, evet. iki elim felç. Sen de ayağınla genel eve gittin. <gülüyor> ayağınla bara gittin. Bu ayetin kapsamına dahil misin değil misin? Dahilsin. Bu ayetin... Allah değil mi? Sen diyemezsin. Ya Rabbim ben elimle yapmadım ki bunu ayağımla yaptım. Sen gözünle göz zinası yaptın. Bu ayete dahil misin? dahilsin. Şöyle bir bazerasan olabilir mi? Ya Rabbi, benim başıma gelen benim elimle değil. Ben gözümle yaptım. Yapamam. Peki Allah sizin başınıza gelen ellerinizle yaptıklarınızdandır derken. Değil mi? Allah burada eli mi kastetti, zatını mı kastetti? Zatını. O yüzden aksi halde bir insanın başına geliyorsa ve onun iki kolunun koptuğunu düşünme insan. İki kolu yok. O yüzden ne bu bu mükellef şey. değil bu. Tabii. Değil. Ha, peki ne yapacağız burada? İşte burada ne yapacağız?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 Arapça biliyorsa Elüsne termininden başla. Bu kadar cesaretle dediler. Buhari Müslüm okumaya. Ya ben diyorum işte Türkiye'de bidat ehli yok ki. Bir tanesini salacağım şöyle. Bak bir tanesini tutacağım böyle yurt dışından getireceğim. Türkçe öğreteceğim. Bir tane Arafa. Şimdi şey alacağım mesela. Mortanya'da Ebbeh diye birisi var. Tamam sapık. Tutacağım onu şimdi. Türkçeyi öğreteceğim salacağım Türkiye'ye. Bir sene de ifsat eder Türkiye'yi. Elüsne'de bulamazsın. Yok muhalif yok ki. Muş'un Mustafa Essem oğlum muhalif. Bu Ebu Bekir'si filmim, muhalif? Vallahi doğru düzgün Arapça bilmiyorlar. Bak bu hani düşmanlık olsun, mübalağa olsun diye söylemiyorum bunlara. Hakikaten samimi kalpten Allah için söylüyorum. Kalpten inandığım şeyi söylüyorum. Bunlar doğru düzgün Arapça bilmiyorlar. Tamam mı? Ha, bunlar tecrübe edilmiş, bilinen ve görülen ortada olan şeyler. Yani gittim ben, Akabe Vakfı'nda da gittim Mustafa İslamoğlu'na. Bunlar bilmiyorlar. Cübbeli Ahmet Hoca bilmez doğru düzgün Arapça. Sah, nahi bilmek Arapça demek değildir. Evet. Sen Arapça dediğin zaman Karşıya ilk gelen şey insanın aklına. Sahna hif nasıl bilmez diyor. da alimler var. İşte bak bu lafzı anlamaman, anlamaman, yani benim bu lafımı anlamaman bile senin bu mevzudan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Evet. Adama diyorsun ki Mustafa İslamoğlu Arapça. Olur mu ya Kur'an'ı meal ediyor. E ben de Kur'an'ı meal ediyorum. Evet. Ama ben doğru üzgün, Arapça bilmiyorum. Evet. İşte sen... Karşı tarafa dediğin zaman ya bu insan Arapça bilmiyor. Hemen inkar ediyor bu cehaletinden. Neden? Arapçayı adam sarh ve nahivle sınırlandırmış. Biz ne diyoruz? Arapça 12 kısım. Lafızların delalet ettiği müfredatlar var. Bunları nasıl yapacaksın? Evet. Ya ben şimdi Türkiye'de soruyorum Allah aşkına. Tebbet yedâ ebî lehebîn ve tebbe. Ebî lehebîn iki eli kurmuştur. Buradan zat kastedilmiyor mu? Ha? Evet zat. Var mı bir tane aklı selim adam evet sadece iki eli kurmuştur kastediliyor burada? Çık çıkabilecek mi? Burada. Şimdi Allah kuran... Yedin çoğulu ne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 Ama selefin fehmine dönersin. İşte diyorum ki Türkiye'de biz muharif görmemişiz ki. Yani okum, okumuşuz bu kadar üç tane hadis. Müftü zaten e, müftü zaten e, Allah hidayet etsin. Müftün zaten bir şeyden haberi yok. İki, ayetle, i̇ki hadisle müftü bile çıkamıyor karşımıza. Cami cemaati miskin zaten. imamlar zaten doğru düzgün ilimden haberi yok. İki imam çarpmışız. İki tane e, e, ammi birisini bulmuşuz. E, tabiri caizse. İki tane avam bulmuşuz. Diyoruz ki etraf güllük, gülistanlık. Tamam biz allame olduk. Allame tülciyen. Bak demek ki Bukhari Müslüm okuduğun zaman tabiri herkese devirebiliyorsun. Her türlü mevzunun içinden çıkabiliyorsun. Sen mevzunun içinden çıktığını zannediyorsun. Çünkü senin karşına muhalif gelmemiş ki. Ama dur bakalım şimdi bu kitaplar çevriliyor. Bu muhalifler Türkiye'ye ufak ufak sünüyor. Ben şu an eski tanıdığım...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 İbn-i Abbas ve Sahih, Taberi'de geçiyor. Değil mi? E, e, yedin çoğulu da Ellerimizle diyor Allah. Onu onlara göre. Ellerimizle diyor. İbn-i Abbas ne demiş buna? Kudretle bak. İbn-i Abbas yede ele kudret dedi diyorlar. Demek ki hem Selef tevvil ediyor hem de tevvili bizim gibi eliyorlar. Ele kudret diyorlar. Ne yapacağız? Sahih senetle Taberi'de mevcut. Ha, biz de, işte Selef'in fehmine dönmezsen anlamazsın. Halbuki biz diyoruz ki bu cehaletten ibaret. Tabii ki İbn Abbas bunu kudretlemiş ama oradaki eydi zaten kudrettir. Neden? Çünkü yet kelimesi tekil. Alt kelimesi de tekil. Alt kuvvet demek, yet de el demek. İkisinin de çoğulu aynı. Adın da çoğulu eydi. Evet. Anladın mı? Yetin de çoğulu? Evet. Eydi. Yani oradaki eydi yet kelimesi el kelimesinin çoğulu değil. Alt kelimesinin çoğulu. Alt da de kuvvet demek. Anladın mı? Bunun cevabı bu. Eee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 Yüceliğinden de sormak manasına gelmez mi? Gelir dedik evet. bu cariadesini açıklarken. Evet. He? Adam sen der ki yok buradaki Allah eyne, Allah nerededir? Eyne Allah, Allah nerededir? Allah ma derecesi, ne? He, derecesi nedir? Bu yani. uzak bir manada. Tüş, i̇lk hatırına de, evet. gelen mana bu mu? Yok. Evet. Uzak bir mana İşte sen ilk hatırına gelen manadan uzak bir manaya Hiç. hamledersen işte bu da tahriftir. Evet. İşte bu yet meselesi de böyle. Evet. Buradan bakarsan diye versin. Daha çok var reddiler. Evet Sözün tahrif edilmesi ise hatıra gelen ilk anlamda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 Bu, bu mücmel reddiyeler bunlar daha tavsili şekilde ileride gelecek. Evet. Evet. Hı. Tahrif hem lafız hem de hem mana itibariyle de olur. Bak demin bizim söylediğimizi. Evet. Lafızda tahrifin örneği Allah Musa ile özel bir şekilde konuşmuştur. En Nisa 165 buyrunda Allah lafzı celalini merfi olarak okuyacak yerde Musa Allah ile özel bir şekilde konuşur, konuşmuştur. Anlamına gelecek şekilde konuşmuştur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 Yüce Allah'ın sahipsiz kalmış kuyular. Bak şimdi. 85. Şimdi Allah şimdi diyoruz ki tatil lügat'ta ne denir? Boşaltmak, boş, boş, boş bırakmak demek, değil mi? Evet. Güzel. Evet. Allah Kur'an'da atıl kelimesini, tatil kelimesini atıl köküyle kullanmış Kur'an'da. Evet. Kaçıncı sure? Haç suresi 50. Bak Allah ne diyor? Bir erun mu attal. Bir köyden bahsediyor, oranın ıssızlığından evet. vesaire Kur'an'da. Ba, e, Kaşededenleyenler baksın. Haç suresi 45. ayette. Arapçasında da, 55 mi? Hıh. Hı. 55'i.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 Allah'ın sahipsiz kalmış kıydı. El-Haç 45 bu da bu kökten gelen lafız kullanılmıştır. Evet. Yani, yani at evet. Yani sahipleri terk etmiş, işlevsiz kalmış demektir. Evet. Burada bununla kasıt ilahi sıfatları reddetmek ve bu sıfatların Allah'a zatı ile kaim olduklarını kabul etmektir. Evet. Etmemektir. 2. Tatil bu not. Evet. Tatil iki kısımdır. Sıfatların nefyeden cehmiye ve mutezililerin yaptıkları gibi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 bunların zahirlerini kastedilmediğini iddia eden, bununla birlikte onlara bir başka anlamda tespit etmeksizin duran kimse hakkında ise, tahrif söz konusu olmaksızın tatil var demektir. Evet. Bu Hep da, anlattığımız şeyler, hı. tamam Bu da bu tutumu takınanların tevfiz Tevfiz yani mufak yani Tevfiz huve tefrih. Yani boşaltanlar. Evet. Ne yapıyorsun? Yet. İçindeki mana boşaltıyorsun. Evet. Bu yet yettir abicim. Evet. İyi de...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 şey el bir şeyi tutmaya yarayan şeydir. Bu böyle bir tarif yok. Evet. Aksalde fi, filin eli yok mu? Var. E fil nasıl tutacak, kabze edecek? O zaman elin tarifi olmalı şimdi. Evet. Diyoruz ki yet kadrun muşterakun fizeyin zihinde ortak değer. Yani aklına bir mana gelir senin. O zihinden çıktığı an bir tane mahlukata isabet edecektir. Evet. Sen el deyip susar mısın Türkçede? Sussam? Anlaşır. Sussan ...mana olarak anlaşılır ama kimin eli anlaşılır mı? Peki bir yere isabet ettir şimdi o... E ...zindeki eli. Dedin ki mesela... ...karıncanın eli. Bak bir yere isabet etti. Evet. O zaman... Or ...oradaki mana işte karıncanın manası... ...manası değerini alır. Ahmet'in eli? Ahmet. Ahmet. Düşün ki şimdi... ...desen ki... ...el bu el parmaklardan oluşur. Güzel. Senin şu parmaklarını kopardık. Sadece parmak kısmını. Yine ona el denmez mi? Dur. Demek ki elde illa parmak olacak. Manası yok. Evet.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 Nasıl, nedir ortak değer? Kadrun muşterakun fizihin ne demek? Zihindeki ortak değer. Nedir? El dediğin zaman senin aklına bir mana gelir. Ama bu zihnin içinde dışarı çıkmamış haliyle ki manadır. O zihinden çıktığı zaman havada böyle bir e, bir dünya gibi bir yere dayanmadan veya böyle hiçbir yere dayanmadan böyle havada duran bir kelime değildir. Zihinden çıktığı zaman birinin eli olacak. Kapının kolu. Dağın başı. Anladın mı? Kedinin eli. Senin başınla dağın başı aynı mı? Değil. Peki o zaman başa, başa desen ki, başı nasıl tarif edersin sen? Mesela birisi destek ki kafayı tarif et, başı tarif et baş. Bir et bakayım mesela, bir et, bir şeyler söyle. Bu baş nedir tarif et. Adı işte. <gülüyor> Bak diyeyim? ortak derzin, evet. niye insanın başı dedin, dağın başı demedin? Evet. Bak tarif olmadı insanın başı deme şimdi, devam et anlatmaya çalış. Bir şeyler yani, söyle. Üzerinde göz kulak. E, burun... e tamam diyelim göz kulak. Allah seni göğsüz yapmış Ona baş denir mi? Denir. E güzel olmadı tarif. Devam et. İçinde beyin o. E, Olmayabilir. Dağın başında beyin var mı? Evet. E devam et. Ha, o zaman diyoruz ki bunlar kadrun muşterakun fizzehin. Tamam mı? Bunlar ha, adam diyor ki dağın başı mecaz. Hadi oradan deriz sana. Arap dil edebiyatında mecaz yok. Kur'an'da da mecaz yok. Hadi mecaz var diyelim onda. Ne, mecaz neye denir?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 Bunların manalarını bilmeyi yüce Allah'a havale eden kimselerdir. Evet. Ehl-i sünnet vel cemaat ise sıfatları ve anlamlarını bilmeyi kabul ederler. Fakat evet. bunların keyiflendirilmesi... Evet. Anlamlarını, bir nedir biz biliyoruz. Evet, ha? evet. Biz e, istiva nedir biliyoruz. O yüzden burada muhkem, muteşabi... Of, zaten o... Allah, Allah'a bekler. Neyse, devam et, devam et, Hiç girmeyin. Fakat bunların keyf... keyfiyetlerinin bilinmesi Allah'a havale ederler. Ben sıfatları kabul ediyorum.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 Nerede? Onlar manasını anladı, anlamadıkları bir sözde okuyor değillerdi. Bilakis onlar kitap ve sünnetteki sünnetteki nasların anlamlarını anlıyorlar ve önce Allah'ın hakkında bunların sabit olduğu olduğunu kabul ediyorlardı. Daha sonra sıfatların künhlerini yahut da keyfiyetlerini tefviz ediyorlar. Anlamını Allah'a havale ediyorlardı. İmam Malik'e yüce Allah'ın arşa istivasına dair soru sorduğunda, istivanın ne olduğunu bilen Evet, tamam. istivanın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 Keyfiyetlerini kendisinden başkası bilmez. Hı. Bilemez. Eee ayetker varlı. Hilaki yüce Allah'ın İbn Teymiyye sözü olarak mı vermiş. Evet. Hı. tamam orada Burası. duruyoruz. Orada duruyoruz ama ders bitmiyor. <gülüyor> evet, e, ders bizim ders bitmiyor şu Bir şey daha anlatacağım burada önemli. Şimdi bak. Eee İbn Teymiye kitabında neye nefy etti? Tahrif, tekif, şey eee tahrif, tatil, tekif, temsil. Evet. Tamam mı?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 Tamam mı? Elhamdülillah. Allah'ım da olsun. O yüzden buna şimdi girmeyelim. Bu önemli. Tamam. Önemli bir yer daha değineceğiz. Teşbih, temsil. Orada bir çok önemli ve güzel bir yer var. Evet. Orada tamam mı? Hatta böyle ana hayati bir nokta var yani. Çok önemli inşallah ismi sifatta. Rabbim inşallah bereketli kılsın. Allah'u alem ve sallallahu ve sellem ve mübarek ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'inan.